Radyo tiyatrosu. Sarraf Zaragüeta. Yazan Miguel Ramos y Vital Aza. Türkçesi Nazım Dersan. Mikrofona koyan Tunç Yalman. Oynayanlar Gregoria Sevil Ulu yol, Perico Doğan Bavli, Dolores Şükran Akın, Maruha Alev Gürsap, Ergun Ergunköknar, Don Saturyo Metin Çoban, Blasa Şehime Erton, Pio Burçin Oraloğlu. Carlo Camranusler, Zaragoza, İyi Galip Arjan. Teknik prodüksiyon Alev Güzoğlu. Olay İspanya'nın bir köyünde ve Indalesyon'un evinde 1894 senesinde geçer. Periko! Periko! Ne var? Neredesin? Kilerdeyim. Yukarı gelirken bana bir şişe sirke getir. Hangisinden? Merdiven başındaki büyük var ilden Olur Gregorya, bak yatak çarşapları, yastıklar burada Şu çarşafları aç bakayım hmm, Ne kadar da sararmış Tabii kırk yılda bir misafir gelirse böyle olur Zarar yok senyora üzülmeyiniz Madrid'den gelecek delikanlıya öyle bir yatak hazırlayacağım ki Eminim böylesini orada görmemiştir Elbette zavallı çocuk pansiyonda ne bulabilir ki Bu gece rahat rahat uyur ne mümkün zavallı çocuk hasta geliyor Sahi çok mu hasta Çok Gregor'ya çok bereket versin buraya geliyor Yanımızda çabucak iyileşir Sen de bilirsin hastaya çok iyi bakarım Biraz doktorluk tarafım da vardır Orası öyle Don Saturya'dan daha fazla ilaç biliyorsunuz Yok o kadar da değil Yalnız muhakkak ki hardal yakısının alasını yaparım Mükemmel de vantuz çekerim Ay! Korkmayınız Signora benim Biraz dikkatli olsan canım Gregoria işte sirke Mutfağa bırak Pekala Dur Periko az kaldı unutacaktım Hiç odunumuz kalmadı Biraz da odun getir Peki getir Kızım nasıl oluyor da böyle la bir la günde la içinden şarkı la la söylemek la geliyor Aa, Hakkınız var teyzeciğim Unuttum affedersiniz ee, Gregoria şu yastıkları yatak çarşaflarını al da yukarıki odaya götür Başüstüne efendim Bir 2 Üç Dört. Ne o tavuklara yemin vereceksin Evet teyzeciğim İyi ama çok buğday harcıyorsun Çok değil topu topu dört ölecek Sabah dört öğleyin dört bu kadarı fazla Hayvanlar çok besleniyor Biliyorum içlerinde iki horoz var <gülüyor> Tıpkı hindi gibi oldu Bunların çorbası çok yağlı olur ne o, Yoksa kesmek niyetinde misin? Tabii bugün Carlo gelecek biliyorsun ki hasta Kuvvetli yemeklere ihtiyacı var Hakkınız var Zavallı Carlo için bütün tavukları fedaya hazırım Gideyim bari de yemlerine vereyim Beni bekleyip duruyorlar Hadi durma git <gülüyor> Ay, Ne <gülüyor> neşeli kız Böyle neşeli bir karaktere sahip olmak ne saadet Ne o karıcığım Hala burada mısın Kliseye gitmiyor musun? Vakit tamam. Bugün gitmeyelim İndar -Siyo. Seninle istasyona kadar gidip Carlo'yu karşılayalım. Olur nasıl istersen. Arabacı vaktinde gelip bizi alacak. Peruko'yla ile haber gönderdim. Arabaya ne var? İstasyon o kadar uzak değil ki yürüye yürüye gideriz. Hem Don Saturio sana biraz idman tavsiye etmedi mi? Sen hiç oralı olmuyorsun. Rahatını bozmak bile istemiyorsun. Peki peki arabaya binmeyiz yürürüz. Arabacı istasyona gitsin bizi orada beklesin. Sonra Carlo ile beraber döneriz. Malum ya Carlo hasta uzun yol yürüyemez. Biz yavaş yavaş gideriz Hem kestirmeden değil öbür yoldan gideriz Biraz gezinti olur O uzun yoldan mı aman Allah Bunu düşünmek bile beni terletiyor Fakat madem ki sen öyle istiyorsun pekala Göreceksin sana ne kadar iyi gelecek İhtimal fakat yanımızı yiyecek öteberi alalım O su başında oturur yeriz Ne bu akşam kahvaltı yapmayacak mısın Yapacağım ama akşam değil Şimdi çayı beraber içeriz Söyle de hazırlasınlar Ben de şöyle koltuğa yerleşeyim Öyleyse hizmetçiye haber vereyim Grigory Efendim. Şey hazırla da getir. Baş üstüne. Bana bak Dolores. Salamanca'daki papazların gönderdiği sucuklar bitti mi? Aa iki gün içinde yedim bitirdin ya. Doğru. Vah vah. Bu sucuklar böyle çar çabuk bitmemeliydi. Tanrı iştahını eksik etmesin. Amin. E, bize, evet. efendim, Kim o Perico? Doktor. Aa Don Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beni çağırmışsınız. Hayrola bir şey mi var? Evet. Mutlak don indelasyonun midesinden bir şikayet olacak Bir hazımsızlık Hayır doktor Allah'a şükür yediğimi Mükemmel hazmediyorum. Hasta olan kocam değil Yoksa maruha mı O da değil yeğenim Hangi yeğeniniz? Carlo, hani Madrid'de talebi. Ha, ne zaman geldi haberim yok Daha gelmedi bu akşam posta treniyle bekliyoruz Fakat gelmeden evvel sizinle konuşmak istedik Peki konuşalım e, Bizimle beraber bir çay içer misiniz? Memnuniyetle e, Zaten bugün evde içemeyeceğim Çünkü bu akşam Villaroha'ya gitmek mecburiyetindeyim. Şu halde lütfen oturunuz doktor Teşekkür ederim. Anlatınız bakalım bu delikanlının nesi varmış? Dün akşam bir mektubunu aldık. Hayrette kaldık. Çok üzüntü çok. Neymiş bakalım? Size mektubunu okuyayım. Madrid, 5 Eylül. Benim çok sevgili amcam ve yengeme. Ne hakikaten. Sizleri belki hayrette bırakan sükutum ihtimal vereceğiniz gibi bir saygısızlıktan İhmal veya nankörlükten değil Ah bizi ne kadar seviyor Sizleri meraka sokmamak için içimi kemiren hastalık hakkında bir şey yazmamıştım Zavallı Fakat bu hastalık gittikçe vahim bir şekil aldığından Vaziyeti apaçık size bildirmeyi bir vazife bildim Vah vah Çok ağır hasta olacak Devam ediniz donundalasyon Madrid'in belli başlı doktorlarına kendimi muayene ettirdim Hepsi de Mide ...karaciğer ve böbreklerden rahatsız olduğumu söylediler. Senyora çay hazır. E, peki masanın üzerine bırakıver. Vah vah. Devam ediniz bakalım. Bir meslek sahibi olmak için... ...bana karşı yaptığınız iyilikleri... ...katlandığınız maddi fedakarlıkları... ...ömrüm oldukça unutamayacağım. Sizlere her hususta minnettarım. E, sen devam et dolarız çayım soğuyacak. E, ver bakayım. N nerede kaldın? Her hususta minnettarım. Hı, evet. E, vaziyetim size her şeyi apaçık söylememi gerektiriyor e, Beni muayene eden doktorların çoğu Madrid'de tedavimin imkansız olduğunu söylediler Çok doğru bu çocuğun her şeyden evvel saf ve temiz havaya ihtiyacı var Buraya gelmesi çok isabetli bir hareket Hayır doktor hayır bu değil sabredin anlayacaksınız e, Vakit kaybetmeden bir an evvel Paris'e gidip ameliyat olmamı tavsiye ediyor. Ameliyat? Anlamıyorum. E, mektupta böyle yazılı Daha başka ne yazıyor e, Sonunda da bizden maddi yardım talebinde bulunmak üzere buraya geldiğini e, Böyle mühim ve hayati bir meselede yardımı esirgemeyeceğimizden emin bulunduğunu yazıyor Verdiği izahattan bir teşhis koymak kolay değil Kim bilir belki de Paris'e gitmesine lüzum yoktur Çok kimseler yabancı yerlerde her hastalık tedavi edilir zannederler Bizleri hiç hesaba katmazlar Sanki İspanyol doktorlarının hepsi cahil Bir şey bildikleri yok Hayır efendim hayır Uzağa gitmeye ne hacet burada ben varım Fakir bir köy doktoru Fakat fennin bütün terakkilerini adım adım takip ediyorum Yeni bir sistem mi var Tetkik ediyorum Muvafık mı tatbik ediyorum Öyle ki burada hastalarıma hidroterapi Elektroterapi Ayroterapi hepsini yapıyorum He, Evet bütün terapileri Bir hasta hidroterapi Duşların hastalar üzerinde çok faydasını hmm, gördü. Bu izne çıkadın da bana bisküvi koymamış. Burada var buyrunuz Teşekkür ederim. Ben müsaadenizle gideyim. Karanlık basmadan Villa Roha'da olmalıyım. Dönüşte size uğrar yeğeninizi görürüm. Zahmet olmazsa sizden bir ricada bulunacağım. Villa Roha'da ihtimal Kaledonya amcayı göreceksiniz. Muhakkak. Bana 4000 pesata borcu var. Ona sattığım buğdayın parası. Bu parayı sizle göndersin. Hay hay memnuniyetle söylerim. Günaydın doktor Hola Nasılsın bakalım Çok iyiyim doktor bir şikayetim yok Cümleten Allah'a ısmarladık güle, güle güle doktor güle doktor. Güle, güle, güle, güle Hadi bakalım indal esiyor Kalk vakit geldi yavaş yavaş yollanalım Peki gidelim Yalnız yiyecek almayı unutmayalım Canım Şimdi kahvaltı yaptın ya. O kadarcık şey beni tutar mı Biraz yol yürüyünce acıkacağım <gülüyor> Allah bana hazım kuvveti vermiş o büspo tepesine varmadan midemdekini eritirim Maroha kızım sen yukarı çık Odayı yerleştir yatağı hazırla Malum ya Karlo yolculuktan yorgun gelecek Hemen istirahati çekilecektir İndalesi al şu paketi içine biraz yiyecek koydum Hadi gidelim Gidelim hadi bakalım tamam, anne. Bir şeyden haberimiz yok. Bu da kim ee, Galiba Donna Blasa ile oğlu ee, Buyurun buyurun Ayrıca ederim efendim bizim için rahatsız olmayınız işinize bakın Kilisede sizleri göremedik de merak ettik Şöyle bir yoklayalım dedik Gregoria ya zavallı beklediğinizi söyledi Onu karşılamaya gidiyormuşsunuz A, Evet Buyurunuz, buyurunuz. Umarım ki hastalığı mühim bir şey değildir. Hatırlarsınız iki sene evvel Oğlum da papaz mektebin diyeken hastalanmıştı. Ölecek sen diyorduk. Köye dönünce suyu, havası iyi geldi. Ona bazı ilaçlar yaptım, beyaz şarapta içirdim. Tanrının inayetiyle bakınız işte trup gibi oldu, bir şişci kalmadı. Evet, evet müsaadenizle donabilersen. Müsaade sizin. Bizim için sakın rahatsız olmayınız. Maruha bizi yalnız bırakmaz. O nerede? Ee, yukarıda. Ee, çağır ver indalesi. <gülüyor> Ağzımda yemek var az kaldı boğulacaktım Az zahmet etmeyiniz efendim Herhalde işi olacak biz burada bekleriz Hoşça kalın Dona Blase Muhterem kardeşinize hürmetler Teşekkür ederim güle güle O kadar geç kaldık ki su başında yemek yemeye vakit kalmayacak Oğlum sen ne aptalın biriymişsin Ağzından bir türlü lakırdı çıkmıyor Çok ayıp oldu bir selam bile vermedin Şimdi bana ne yapayım yaradılışım böyle... ...bunu düzeltmek elimde değil diyeceksin... ...bu akılla gidersen hiçbir vakit adam olamazsın... ...papaz mektebinde olsun bir şey öğrenemedin mi? Şey anne... Sus ağzını açma... ...dünyada yaşamak için insan bu derece sıkılgan olmamalı... ...sen de dünyada yaşamaya mecbursun... ...istikbalini düşünmelisin... ...Allah razı olsun amcam var da bize biraz yardım ediyor... ...fakat o da çok yaşlı... ...Allah saklasın ya verirse. Farzet ki öldü. Halimiz ne olur? Onun için ne yapıp yapıp bir zengin kızla evlenmelisin. Maruha'dan iyi seni mi bulacaksın? Kız hem güzel hem terbiyeli. Amcası Don Indalesço köyün en zengini. Bu kızdan bir de yeğeninden başka mirasçısı yok. E sen de kulağınla işittin. Madrid'den gelen yeğeni ağır hastaymış. Çok muhtemeldir ki ölecek. Düşün bir kere. Ölü verirse Perzetki öldü. Maruhadan başka bir mirasçısı kalmayacak. Sen de onunla evlenip rahata kavuşursun. Ben de ömrümün sonuna kadar sıkıntı çekmem. Onun için gözünü aç, kendini kıza beğendirmeye çalış. Oldunla biraz. Haberim yoktu. Hola Maruhitte. Ee, teyzen yukarıda meşgul olduğunu söyledi Aşağı inmenizi bekliyorduk Zavallı amcademin odasını hazırlıyordum Çok becerikli çok çalışkan bir kızsınız Siz gelmeden evvel oğluma da bunu söylüyordum Maru kimle evlenirse onu mesut edecek ee, Sana da böylesi lazım dedim Donla biraz zannediyorsunuz Durun bakalım hem oğlunuz hani mektebi bitirip papaz olacaktı Mektebe gitmekten vazgeçti Artık papaz olmak istemiyor Mutlaka kızım birine aşık olacak Kime? Bilmiyorum ne kadar mahcup olduğunu bilirsin Ağzından bir türlü lakırdı alamıyorum Maruhite artık çok geç oldu Müsaadenizle gideyim Evet anne gidelim Ay, Sen burada kal Carlo'yu beklersin Ne de olsa çocukluk arkadaşın Aptal olma bundan iyi fırsat ele geçmez Kızı açıl Güle güle de ona birazdan Allah'ım yarabbim sen bana yardım et Söyle bakalım Piyo gönlünü kime kaptırdın Şey ne diyeyim Bilirsin riyakarlığı sevmem Bana karşı samimi olmalısın Yere bakanlardan korkmalı derler Madem ki annem birine aşıksın diyor Sebepsiz değildir Neden papaz olmaktan vazgeçiyorsun Şey e, e, ne diyeyim Hadi hadi sıkılma söyle Kim bu kız merak ettim Bilmem ne diyeyim Ha bildim Bakkalın kızı Manolita olacak Ha, Aman ha Demek o değil şu halde Mikanora Allah saklasın Bu da olmadı A, Anladım anladım Soledata aşıksın e, Köyde evlenecek çağdaki kızların hepsi bu Başkası aklıma gelmiyor ki Ha, Bir ben kalıyorum Sakın bu çocuk bana aşık olmasın Bana bak Piyo Sen bu saydıklarından başka bir kız biliyor musun Ben mi? Hayır Amma da mahcuba bir türlü açılamıyor Çirkin de değil Temiz giyinsin Hı? Sakal da bıraksa Piyo Niye sakal bırakmıyorsun? Sakal mı? Çok biçimsiz bir şey Neden? Sakal sana yakışacak Maruha Sana hakikati söyleyecek söyle, söyle. Şimdi bana ilan aşk edecek. Sen iyi bir kızsın eminim beni affedersin Ederim hatta şimdiden affettim seni. Annem Nasıl söyleyeyim bilmem hadi Sıkılma söyle Sen beni anlarsın Evet anlarım hadi devam et Ben karar verdim ha. Senorita, senorita. senorita. senorita, senorita, senorita, senorita, senorita Ambrosiyonun arabası kapımızın önünde durdu Arabadan bir delikanlı indi. Senior Carlo olacak Bak iyi? Ah evet o. Halbuki enişler teyzem onu karşılamaya gitmişlerdi. Demek tren çok erken gelmiş. Carlo. Maroua, Gel seni kucağıma <gülüyor> koyum. Damallı Carlo, kollarımın arasında bayıldım. Çabuk bana yardım edin. Aa, Carlo. Bu, yardım et, yardım et şu yere yatıralım. Koşsuya gormek. Koşsuya girmek. Hadi Carlo kendine gel. Bak, bak ben yanındayım. Ben de yanındayım Carlo kendine gel. Talihi var mı sevdiklerinin yanında ölecek? Hayvan. Şu valizleri <gülüyor> nerede bırakıyor Ah, e, Gregorio, al, al al şu valizleri yukarıki odaya götür. Üstüne. bu adamın parasını ver. Elim oynatacak halim yok. Don Ambrosio, sen git paranı sonra veririz. Acelesi yok efendim, hay hay. Hoşça kalın. Darı şu faldar Teşekkür ederim. <gülüyor> ah piyo, ah çok fenaayım. Hadi, hadi o kadar ümitsizliğe kapılma. Biraz gayret göster. Her şeyden evvel istirahate ihtiyacım var. Sen bir an evvel yatağa gir. Ben de kiliseye gideyim, senin için dua edeyim. Teşekkür ederim Piao. Çok hakikatlısın. Allah'asmaldık Carlo. Adio Marva. Adio e, güle, Pio. güle güle, güle güle. Ay. Bir şey mi istiyorsun? Amcamla yengem nerede? Seni karşılamaya istasyona gittiler. Demek evde yoklar. Evet, ben yalnızım. Yalnız mı? Evet. <gülüyor> Kapa şu kapıyı. Ötekini de kapat Aa. Mutfak kapısını da kapat Ceryandan atma da korkuyorsun ha. Korkuma ondan değil başka şeyden Neden korkuyorsun Konuştuklarımız dışarıdan işitilmez ya Hayır müsterih ol. O halde dinle Maruha Korkma sen beni daima bir kardeş gibi sevdin Hala da seviyorum Biliyorum çok iyi kalpli saf ağzı sıkı bir kızsın senin yardımına ihtiyacım var Hı? Sana mühim bir sır tevdi edeceğim Kimseye söylemeyeceğine söz verir misin? Merak etme kimseye söyleme Hasta filan değilim <gülüyor> Allah'a şükür sıhhatim yerinde Ne dedi gibiyim. ne dedi Amcam eve dönmeden evvel hakikati öğrenmeni istiyorum Söyle ee, Evvela trende hazırladığım şu masraf listesini okuyayım sana ee, pansiyoncu kadına aylığı 80 PST'dan 4 aylık kira bedeli 320 Hı. Kunduracıya 100 Terziye 560 Sütçüye 85 Kapıcıdan ödünç olarak aldığım 10 Don Zaragueta'ya senetle 3000 Yeküm 4075 İşte Madrid'deki borcum bundan ibaret Ya Rabbim Niye bu kadar borç yaptın ya Artık orasını sorma Bizimkilerin bundan haberi yok Bilmemeleri lazım Onlara mektup yazıp da dört bin küsur pesata borcun var deseydim bu parayı gönderirler miydi? Asla Alacaklılar yakama yapışır korkusuyla iki aydır pansiyondan dışarı çıkamıyordum Bir akşam kapıcı bile kapıyı açmadı Geceyi açıkta geçirmek mecburiyetinde kaldım Vah zavallı Karlo, İnsanın dört ay kira vermediği bir pansiyonda geçirdiği hayatın ne kadar acı ıstıraf verici olduğunu takdir edersin Azapların en müthişi bu borcun altından kalkabilmek için düşündüm... ...taşındım ameliyat için Paris'e gitmek hikayesini uydurdum. Bundan başka bir çare bulamadım. Anlarsın Paris'e gitmek... ...orada ameliyat olmak en aşağı 4 bin pesataya mal olur. Madem ki hasta değilsin... ...ne diye Paris'e gideceksin? Amma da safsın Maruhit Paris'e gitmek ne münasebet... Paraları alır almaz Madrid'e döneceğim Borçlarımı ödeyeceğim Sonra alnım açık kollarımı sallaya sallaya kimseden korkumu olmadan istediğim yerde dolaşacağım Sonra yine eski hayata başlayacaksın değil mi? O, hayır Maruha böyle söyleme Artık serseri hayatına elveda Sıkıntı içinde geçen bu son iki ay içinde çok şeyler öğrendim Bundan böyle derslerime ciddiyette sarılmaya bir meslek sahibi olmaya katil surette karar verdim <gülüyor> Bu çok... Mukaddesli karar Fakat buraya gelip de bu oyunu oynaman kolay kolay affedilir bir hareket değil Bu bir oyun değil Zaruret icabı meşru bir hareket Başka çarem kalmadı Pansiyoncu kadın terzi hatta Kapıcı paralarını almak için bir müddet daha bekleyebilirlerdi Fakat o sarraf yok mu Hangi sarraf Beni en çok sıkıştıran o oldu ...burada zengin bir amcam olduğunu haber almış... ...mahkemeye gitmeden evvel bir mektupla parayı amcamdan isteyeceğini söyledi... ...beni bununla tehdit etti... ...o adam haydudun biri... Ha, ...böyle bir şey yapacağını zannetme. ...sen Zaregueta'nın ne mal olduğunu bilmezsin... ...çok nazik tatlı dilli bir ihtiyarcık... ...kulağı pek iyi işitmez... ...sağır mı? ...oldukça bilhassa işine el vermeyen bir şey oldu mu Bütün sağır kesilir... ...işitmemezlikten gelir... ...şimdi bunu bırakalım da bir plan kuralım... ...en mühim şey amcamın ve yengemin bu ameliyat lüzumuna kanaat getirmesi... ...parayı vermesi Neredeyse eve dönecekler Gelir gelmez onlara çok hasta olduğumu Beni derhal Paris'e göndermeleri lazım geldiğini söyle Eğer serserilikten vazgeçeceğini Adam olmaya çalışacağını vaat eder Sana söz veriyorum yemin ederim Şimdi Allah aşkına bana biraz yiyecek ver Açlıktan bayılıyorum 17 saat oluyor bir çikolatadan başka ağzıma bir şey koymadım Vay Zavallı Carlova Sana bir şeyler getireyim Nerede neredey Bizimkiler nerede? geliyor Şöyle baygın bir halde koltuğa yerleşin Carlo Carlo Amca Abi. yenge Nihayet yanımızdasın Abi, sen seni gördüğümüze ne kadar seviniyoruz Benzi ne kadar soluk ...fakat cesaret vermeliyiz. Ama yüzün çok iyi. Kimse sana hasta demez. E, fakat çok hastayım. Hadi hadi merak etme bir şey değil. Burada çarçabuk iyileşirsin. Hayır yenge hayır. Mutlaka Paris'e gitmeliyim. Aptal olma. Paris'e gitmeye ne uzun var. Halimi bilmiyorsunuz yenge. Çok ağır hastayım çok. E, marvaya sorunuz. Buraya gelirken gelmek bir kriz geçirdim. Öyle değil mi Maruha? Evet öyle öyle. E, bana sık sık kriz geliyor. E, merak etme hepsi geçer. Burada bir taraftan sükunet, bir taraftan bol gıda, iyi şarap... Bir şeycin kalmaz ee, Bu saydıklarınız fena şeyler değil Şüphesiz yemeğe çok önem vermelisin İyi gıdanın hiçbir zararı yoktur Bakayım nabzına <gülüyor> ee, Ben bundan çok bir şey anlamam Yalnız vuruşları biraz zayıf buluyorum <gülüyor> Çok zayıf amca Her şeyden evvel bu çocuğa iyi bir yemek hazırlamalı Ne diyorsun indales Vol yumurtalı çorba Patatesli piliç şarap Evet evet amca Gördün mü yalnız işitmek bile onu canlandırdı İndaresio <Gülüyor> Allah aşkına e, Eniştemin hakkı var e, Bu yemekler ona hiç dokunmaz e, Ben de bu fikirdeyim İştahın var mı oğlum Çok e, yani bu iştah mı fenalık mı Zafiyet icabı mı bilmiyorum Zafiyet Zafiyet İnsan bu hastalıktan ölmez Hadi Maruhita söyle de bir şeyler hazırlasınlar Peki eniştecim ah, Ne mi var <Gülüyor> E, fenalık mı hissediyorum Gittikçe ağırlaşıyorum Yarın sabah Paris'e gitmezsem ölürüm Allah göstermesin şimdiye kadar ne hissediyordum? Bazen ateşim yükseliyor Bazen vücudum buz kesiliyordu Ara sırada şu, şurada burada sancılar başlıyordu Tam iki ay pansiyondan dışarı çıkamadım İki ay Evet amca iki ay Bilseniz neler çektim Bu hastalık yüzünden bir gece sabahta da açıklamak zorunda bile kaldım Vah saavallı Halimi görüyorsunuz ya derhal Paris'e gitmeliyim Ağlamışsınız sebep Bir çare Carlo hastalık yüzünden neler çekmiş Bize anlattı da ondan Beklediğiniz misafir geldi mi? Don Saturio Doktor eyvah bunu hiç hesaba katmamışsın Ooo Carlo hoş geldin ya Hoş bulduk Don Saturio Lütfen oturunuz doktor Hayır acele işim var oturmayacağım Beni bir hastaya çağırdılar araba dışarıda bekliyor Evvela şu hastayı bir muayene edelim Söyle bakalım delikanlı yolculuk nasıl geçti? Çok fena çok fena. Yüzünü pek beğenmedim. Ver bakayım elini. <gülüyor> Buyurun. Hararet normal nabız biraz zayıf. Ne zamandan beri yemek yemedin? Çok Madrid'den beri. Şu halde nabzın biraz zayıf atması önemli bir şey değil. İnsan bu kadar zaman ağzına bir şey koymaz. Bunu yapmak vücuda bir azap. Ben de bunu söylüyordum. Nabızda merak edilecek bir şey yok. Fakat doktor ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Çıkar bakayım dilini. <gülüyor> Fena çikolata renginde Hiç okuma <gülüyor> gitmedi Peki peki yarın daha etraflıca bir muayene ederim Buyurun yemek hazır <gülüyor> <gülüyor> Nefis bir çorba Piliç işte çocuğa lazım Hadi karro kalk aya. Ne dediniz yemek mi asla Sıkı bir Allahım. Derhal yatağa istirahate Evet doktor hakkınız var hadi oğlum yatağa e, Müsaade ediniz de bari bir kaşık olsun çorba için Olmaz Şimdilik yalnız şekerli su içeceksin Başka her şey yasak Aman doktor nasıl olur Merak etmeyin doktor başka bir şey vermeyiz Bu işi üzerime alıyorum yenge. Sus hadi yatağa <gülüyor> Sizi aşağıda bekliyorum Geliyorum geliyorum Güle güle doktor, bile bile bile bile, doktor. Bile bile. Hadi Carlo gel seni yatağına götür Peki yenge ne yaparsın çaresiz Oh, zavallı Carlo Görüyorsun ya Maruha Bu bir çare çocuğu açlıktan öldürecekler Evet enişte ölümü açlıktan olacak Yemekleri götüreyim mi Bırak bırak ben yerim Peki gidin Günaydın Maruita oh, Hoş geldin Piyo Seni buraya hangi rüzgar attı bu, bu, Buraya iki şey için geldim Evvela Carlo geceyi nasıl geçirdi sormaya geldim Çok fena ya Öyle mi vah vah Tabi Madrid'den çıktığı günden beri bir şey yememiş aç duruyor Peki ona çorba filan bir şey vermediniz e, Gezer. mi Gezer Don Saturio sıkı perize soktu Teyzem de bütün gece başucunda şekerli sudan başka bir şey almasına müsaade etmedi Vah vah vah e, Bu birincisi Ne birincisi e, bu, Buraya iki şey için geldim dedim ya bu birincisi İkincisi ha, evet. Çok mühim bir şey Hayrola? Şimdi anlarsın Dün sana hakikati söyleyemedim Belki buna lüzum kalmaz zannetmiştim Halbuki çaresi yok Söyle canım çabuk söyle neymiş Allah taksiratını affetsin Annem başımın etini yiyor Ne gibi ...papaz olmamın şiddetle aleyhinde. Bu da nereden çıktı? Halbuki dün bana yana yakıla bunun aksini söylemişti. Asıl vazgeçmek isteyen senmişsin. Annen ise papaz olmanı candan özlüyordu. Nasıl olduğu fikrini değiştirdi? Anlatayım. Annem evlenmemi istiyor. Öyle mi? Kiminle? Seninle. Benimle mi? Evet seninle. Bunu söylediğim için sakın bana gücenme. Benim aklımdan böyle bir şey geçmiyor bile. E peki madem ki öyle neden bana bunu söylüyorsun? Çünkü... Çünkü beni bulunduğum bu zor durumdan ancak sen kurtarabilirsin. Ne şekilde? Anneme başkasına sözlü olduğunu söyle. Kime? Kime olursa mesela Carlo'ya. Ne münasebet? Başka bir hal çaresi göremiyorum. Hadi hadi git işine. Benim şimdi başka düşüncelerim var. Beni rahat bırak. Ah Bak hem teyzem geliyor. Donna Dolores Ne yapıyor burada mısın e, Kalloyu merak ettim de geldim ne yapıyor e, Çok şükür biraz daha iyi Bütün geceyi başucunda geçirdim Şimdi rahat rahat uyuyor Hele şükür e, Maroa enişten nerede daha kalkmadı Git çar kızım git çar bu kadar yemek bu kadar uyku Bu adam günün birinde çatlayacak Peki teyzeciğim gideyim e, Annem de bunu söylüyor Niye? Çok uyku sıhhate muzurmuş Günaydın senyora Günaydın diyor Günaydın, Günaydın doktor, doktor. Eniştem kalkmış geliyor Aa, doktor günaydın Günaydın Maruhita Hepinize günaydın Günaydın, günaydın ne var ne Hasta geceyi nasıl geçirdin Çok sakin ara sıra bol bol esniyordu Asabi hepsi asabi Sabahleyin şafak sökerken sakinleşti Ara sıra zaraguetta zaraguetta diye sayıklıyordu Bu zaraguetta da kim e Bunu anlamayacak ne var Köşe başındaki kasap ne Uyanınca kendisine sorarız ee, Şey sormaya yok ben biliyorum Kahlo bana dün söyledi Zara Zaragüeta. Ee, şey abi, buldum buldum Madrid'de ona bakan doktorlardan biri Zara Guetta mı bu isimde Madrid'de bir doktor tanımıyorum Her neyse Biz şimdi gidelim de hastayı iyice bir muayene edelim Aa, Evet gidelim Buyurunuz don saturuyor. Hayır olmaz evvela siz. Oh, teşekkür ederim teşekkür ederim. Kızım var oha mutfağa git de aşçıya söyle. Karlo'ya hafif bir çorba yapsın. Ona bugün sıcak bir şey verebiliriz. De ki teyze. Ee, Pio ben de biraz bahçeye çıkıyorum. Biraz sonra Tamam. Buyurunuz efendim buyurunuz. Kim acaba? Ee, bir misafir geldi. Don indelensuyu arıyorum ama. Buyursun. Günaydın senyor. Günaydın. Eee. Don Indalesio'nun evi burası mı? Evet burası Yolda birisine sordum burası dediler Fakat tereddüt ettim Köye ilk defa geliyorum da ee, Buyurun oturunuz Ne dediniz? Ee, alınız şu sandalyeyi de oturunuz Ben de evet. gidip ev sahiplerine haber vereyim Acaba beni burada nasıl karşılayacaklar? Tabii her tarafta olduğu gibi fena Fakat çaresi yok Bu kararı verip de buraya gelmesem Paraları alamam işte 3000 bin pesetalık senetler cebimde Hepsinde de Don Zara şu kadar ödeyeceğim diye yazılı Elbette ödeyecek Fakat o değil amcası Parayı ondan isteyeceğim Bana ne yapacak? Tahkir mi edecek? Umurumda değil Bu gibi hakaretler bir kulağımdan girer öbür kulağımdan çıkar Daha doğrusu hiç kulağıma girmez E bu da sağır olmanın faydalarından biri ...benim gibi faizle para veren bir kimsede... ...bu kusur çok yerindedir. Size takdim edeyim. E, Donna Dolores. Ne? Ha, selamlamak şerefine nail olduğum... ...seniora Indalesio mu? Evet ben Deniz'im. Köyünüze ilk defa geliyorum. Öteden beri ismini işitirdim. E, siz kocamı mı arıyorsunuz? Evet seniora. Köyünüzün çok bereketli toprağı var. Hakikaten hoşuma gitti. Piyo, bu adam ne diyor kuzum? Galiba sağır olacak hmm. Senyor Indalesio burada değil mi? E, burada fakat şimdi biraz işi var e, Nasıl? E, e, affedersiniz Senyor'a ben biraz e... E, Evet evet kocam şimdi meşgul e, e, Anlayamadım Meşgul O halde biraz sonra tekrar gelirim Nasıl arzu edersiniz? E, i̇sminiz? O beni tanımaz biraz sonra gelirim Şimdilik Allah'a ısmarladık Güle güle. güle güle Bu kim dersin Bilmem ah, Ne haber doktor nasıl buldunuz Biraz evvelde Don Inderlesio'ya söylediğim gibi Madrid'deki meslektaşlarımı müthalarlarına hürmet ederim Fakat hakikat şu ki Ben bu çocukta bir şey bulmadım Ah bu adam her şeyi alt üst edecek Hararet normal Dili çok temiz Bundan temiz olamaz Mide mükemmel Karaciğer hakeza bağırsaklar da öyle Böbrekler sağlam Bir kelimeyle hastalığı tamamen asabi Bunda bir tehlike var mı? Bazen bu gibi asabi muazensizlikler Bazen fena neticeler doğurur Bana ara sıra kendisine kriz geldiğini söylüyor He, Evet doktor evet Evet doğru bu krizler hiç de iyi alamet değil Böyle devam ederse hasta cinnet getirebilir wow. Aman Zavallı Allah Zamanlık Allah. Allah Telaş etmeyiniz Bu gibi hallerde hidroterapi bir hasta duşlar şayanı tavsiyedir Bu gibi hastalar üzerinde duşların fevkalade tesiri görülmüştür Bu çocuğun duşlarla açık havada egzersizlerle Kuvvetli fakat mutedil gıda ile az zamanda iyileşeceğine kane Çok doğru söylüyorsunuz doktor Bol et iyi şarap Hayır hayır mideyi yormamak lazım Sütle başlayacağız İstediği kadar süt verebilirsiniz. Başka her şey yasak. Müşteri olun doktor. Başka bir şey vermeyiz. Size şimdi bir reçete yazacağım. Bu ilaçtan günde iki kaşık alacağım. Evet. Artık burada işim bitti. Başka hastalara gideceğim. Müsaadenizle. Ben de sizinle geliyorum doktor. O senior indolestiyo. Az kalsın unutuyordum. Buğday parasını getirdim. Buyurun. Dört bin peser. Oh, çok teşekkür ederim. Size zahmet ah, oldu. Estağfurullah. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Hadi piyon güle gidelim. Be. Güle güle doktor. Güle güle güle doktor. Güle güle. doktor. Çok sevindim doğrusu Doktorun sözleri içimi ferahlattı Ben öyle değilim ben de. Neden? Gördün ya ameliyattan hiç bahsetmedi Halbuki Madrid'deki doktorlar buna lüzum görmüşler Evet hiçbir şey söylemedi Doğru Şayet Carlo bir iki gün içinde iyileşmezse vakit kaybetmeden Paris'e göndermeliyiz Ben bu fikirdeyim Çok iyi düşünüyorsunuz teyze Paris ee, bu çok paraya mal olur Yok enişte o kadar fazla değil Carlo dört bin peseta yeter diyor Nereden biliyor ee, Bilmem öyle söyledim Herhalde hesabını yapmıştır Pekala pekala ne yapalım Başka çare kalmazsa bu dört bin pesetayı feda ederiz Bu sene buğdaydan para almadık deriz Ben şimdi Donarita'nın evine gideceğim Onun besli keçileri var Karlo'yu süt alayım Benim de çarşıda bir işim var Beraber çıkalım oh, ne Şükür yalnız kaldım şu zavallı Karlo'ya biraz yiyecek hazırlayayım Kimler ne kadar açıkmıştır Bir de şarap açayım ah, Aman ayaklarım Maruha Carlo. Amcamla yengemin dışarı çıktıklarını pencereden gördüm de Bana biraz yiyecek açlıktan bayılıyorum Hı, Hazırladım bile baksana Yaşa Maruha yaşa var ol Sen olmasan halim harap Aman bunlar ne nefis şey Pilik, jambon, şarap fevkalade Bütün gece hep bunları sayıkladım Hayır başka şey sayıkladın <gülüyor> Durmadan Zara Guetta demişsin Sahi mi? Evet fakat merak etme ben işi yoluna koydum Bizimkiler Zara seni Madrid'de tedavi eden doktor oldun senin. Hay Allah razı olsun iyi uydurmuşsun Hadi hadi vakit kaybetmeyelim sen yemeğe başla Neredeyse tezem dönecek Peki peki Bana bak Marva Paris işi hakkında ne diyorlar Amcam parayı verecek mi? Galiba verecek işler yolunda gibi ha, Bir de şunu sorayım Don ne diyor? O doktor da aptalım biri Böyle söyleme o senin zannettiğin kadar aptal değil Sende hiçbir hastalık bulunmadığını katiyetle söylüyor Sağ mı? Evet fakat telaş etme Sende yalnız asabi bir hastalık buluyorsun <gülüyor> Bak bu iyi buna memnun oldum Pio ile aramızda neler geçtiğini biliyor musun? Yok <gülüyor> Annesi papazlığı bırakıp benimle evlenmeye zorluyormuş <gülüyor> Bana itiraf etti <gülüyor> Annesinin hakkı var Senin gibi gelinini nerede bulacak? Ya ama Pio beni istemiyor ki Amma da aptalmış her yani. Annesinin dilinden kurtulmak için bana ne teklif etti dersin Tabi delicesine bir şey Annesine diyecekmişim ki Donna Plaza Hı -hı. Maalesef oğlunuzla evlenemem. Ben Carlo'ya sözlüyüm Bak hele hiç de delicesine bir teklif değilmiş Öyle çarçabuk mi Niçin yani sen gençsin ben de gencim Sen güzelsin ben de çirkin değilim ee, Yani çirkin olmadığımı zannediyorum Bunları bir tarafa bırak da karnını doyurmaya bak Neredeyse teyzem gelecek Bu kadar yeter tıka basa yedim Midem nefis yemeklerle kalbim hayallerle dolu hey, Teyzem geliyor geliyor Marua, Çabuk şunları kaldırayım farkına varmasın Ben de şu koltuğa yerleşeyim hasta pozunu alayım Ah oh, Carlo, burada mısın? Ee, evet canım sıkıldı da biraz aşağı indim oh, Maşallah rengim biraz yerine gelmiş Ben de sana iyi süt getirdim Hadi biraz iç Bak kendi elimle bardağa koyuyorum ee, Sonra yenge sonra Şimdi pek fazla gelecek Ne? Bir türlü ağzına bir şey koymuyor Biraz evvel şarapla bisküvi vereyim dedim İstemedi Yok olmaz doktor ne dedi unuttun mu yalnız süt Hadi oğlum içiver. Sirkenin üstüne nasıl olur? Ya sirkesi? E, midesi ekşim işte, ondan. E, hadi iç gıdaya ihtiyacım var. Bu süt seni canlandıracak. <gülüyor> hadi oğlum hadi. Ne yapalım çaresiz. Ver bakayım yenge. Göreceksin sana ne kadar iyi gelecek. Sütle, idmanla çabucak kendini toplayacaksın. Hayır yenge hayır. Paris'e gitmem lazım. Pekala pekala. Başka çare kalmazsa Paris'e gidersin. Bana inan yenge başka çare yok. Hadi hadi o kadar üzülme biraz gayret göster, her şeyden evvel sinirlerine hakim olmalısın. Gençsin, hastalığı çabuk yenersin. Onun için merak etme. Benim şimdi bir işim var, yukarı gidiyorum. <gülüyor> Midem bulanıyor Ay, Sakin ol Carlo sakin ol Şu anda hakikaten hastayım Maruha Sütle sirke karıştı Midemde dehşetli bir sancı var Tabi yemekleri çarçabuk atıştırdım midene oturdum Hayır o değil Maruha o, o içtiğim süt yok mu Mideme bir hançer gibi saplandı evet, içinde müthiş dur. bir bulantı var Bekle de sana bir çay pişirin. Allah senden razı olsun Ay Vallahi oh, bir cezası Oh Carlo burada mısın Nasılsın bakalım? Çok fena çok fena amca Hepsi evham Yok yok bu defa hakikat Peki ne hissediyorsun? Midemde müthiş bir sancı var Malum zafiyetten Aa, Yengen sütü getirmiş ha? Bir bardak içi ver bakayım hadi Ama amca vazgeç Allah aşkına Daha evvel yengen bir bardak içirtti Bir bardak daha iç Doktor istediğin kadar içebilirsin de Öyle ama sütü içim almıyor Allah Allah hastanın böylesini ilk defa görüyorum Bari biraz ben içeyim Ne yapıyorsun? Sütü sen mi içiyorsun hmm, Hastaya cesaret vermek için içiyorum karıcığım. Cesaret vermek istersen yanına al da biraz gezdir Hareket etmesi lazım Yengenin hakkı var Carlo. Niye evden çıkıp şöyle köyü dolaşmıyorsun Canım istemiyor ama biraz çıkayım Açık hava belki şu bulantıyı keser İndaleziyo sen de beraber gitmeliydin. Çocuğu yapayalnız bırakıyorsun ee, Şimdi biraz işim var Çay hazır Aa, Carlo nerede yukarı mı çıktı Dışarı çıktı biraz hava alacak Hem bu çay ne oluyor Midesi bulanıyordu da onun için pişirdim Aa, Hiç olur mu iyi ki burada değil Kaldır şu pincanı buradan kaldır bırak, Ben içerim <gülüyor> Şahin mideye bire birdir Kuzum var o ha sen yukarı git de Carlo'nun yatağını düzelt Peki teyzeciğim Müsaadenizle kim o Aa, Sana söylemeyi unuttum biraz evvel bir yabancı geldi Seni arıyordu galiba o olacak Buyurun Biraz hızlı konuş Neden acele mi var Hayır çok ağır diyor. Buyurun Senior indalicio siz misiniz? Evet benim Sizi tanımak benim için büyük bir şeref Nasılsınız? Sizi gördüğüme çok memnun oldum Teşekkür ederim teveccühünüz Buyurun oturunuz Nasıl? Buyurun oturun Buyurun buyurun Hadi, Aha teşekkür ederim Dolores bu adam kim acaba? Bu ziyaretim size garip görünecek Ama sebebini şimdi size izah edeceğim Kim olduğunu şimdi öğreneceğiz Salamanca'da çok sevdiğim bir arkadaşın ağır hasta olduğunu işittim. Madrid'den trene atlayarak ziyaretine gittim. Hamdolsun iyileşmiş. Ah memnun olduk. Nasıl? Memnun, memnun olduk. olduk. Aa, teşekkür ederim. Köyünüzün Salamanca'ya yakın olduğunu söylediler. Fırsattan istifade ederek buraya sizleri selamlamaya geldim. Niye bizi selamlamak istemişlensin? Şimdi öğreniriz dur. Bir şey mi söylediniz? E, hayır hiç. Hiç hiç. Dün Madrid'den ayrılmadan Evvel yeğeninizin oturduğu Pansiyona gitmiştim Siz Carlo'yu tanıyor musunuz Ne, ne? Carlo'yu Evet Carlo Carlito Bana şimal ekspresiyle Madrid'den ayrıldığını Söylediler Bana görünmeden gitsin Buna çok şaştım doğrusu Bana karşı her hususta minnettardı Niçin Bu hareketini hiç beğenmedim Sebep e, Afedersiniz. Siz kimsiniz? Ne? Siz, Siz kimsiniz? kimsiniz? Ya hiç şüphesiz beni tanımazsınız. Yeğeniniz size benden bahsetmemiş olacak. Evet, ismim Zaragozda. Aman, Indalesio, Carlo'nun doktoru. Hmm. Ha, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Sizi aramızda görmek bizim için ne saadet. Nasıl? Sizin sizi gördüğümüzde çok, çok memnun olduk. olduk. Peki ama. Siz kim olduğumu biliyor musunuz? Evet biliyoruz. Yeğenimiz size çok minnettar, çok borçlu. Ya ya ya, o kadar çok değil. Çok, pek çok. Biz biliyoruz. Size görünmeden maddeden ayrılmakla doğrusu kabahat işlemiş. Şimdi gelince sizden özür dilesin. Ne dediniz? Carlo burada mı? Evet. Dün akşam geç vakit geldi. Şimdi biraz dışarı çıktı. Nerede? Gelir. Abi, bilmiyordum. Nihayet size gelmeye karar vermiş olmasına memnun oldum. Bunu çok defalar ona tavsiye etmiştim Fakat o sizi rahatsız etmek istemiyordu Zavallı Bizi çok seviyor Pansiyoncu kadın bana nereye gittiğini söylemediği için Kalktım Carlo'nun hakiki vaziyetini Sizinle konuşmak üzere Buraya geldim Biliyoruz Carlo'nun vaziyetini siz nasıl buluyorsunuz Ya merak etmeyin Gençtir Bunun o kadar ehemmiyeti yok Zamanla salah bulur. İnşallah. Buradaki doktor asabi bir hal olduğunu söylüyor. Ne ne? ne? Asabiymiş. Aa, evet evet. Çok asabi. Onu ilk görüşte anladım. Bir çare çocuk. Çok endişeliydi. Ona "meyus olma, biraz gayret et. Ben seni kurtarırım." dedim ve çok defalar da kurtardım. İnanırız. Şu halde Paris'e gitmesine siz lüzum görmüyorsunuz. Öyle mi? Paris'e mi? Ben bir mahsur görmüyorum Ama gene siz bilirsiniz Ne dersin Dolores Ne Hiç hiç, hiç, hiç. Ne dersin yemeğe alay koyalım mı Tabii. Ee, Hemen günü birlik dönmeyeceksiniz Değil mi İmkan olursa bu akşam dönmek niyetin değil Niye Acele bir işiniz mi var Yok O kadar acele bir işim yok fakat... E, ne olur bu akşam bizde misafir kalın. Köyümüzün tarihi yerlerini gezer... Roma zamanından kalma kiliseyi ziyaret edersiniz. E, neyi neyi? Roma, Roma, zamanından. Roma zamanından kalma kiliseyi. Aha, pekala pekala. Madem ki bu kadar ısrar ediyorsunuz... E eh, kalayım. Bu misafirperverliğinize çok teşekkür ederim. Bir, Bir şey değil. değil. Öf. Yalnız... Kız kardeşim bu akşam Hı. döneceğimi biliyor... Ona bir mektup yazayım da merak etmesin. Olur. Aa, bak evin önünden bizim doktor geçiyor. Aman çağır gelsin. Don satırıyor. Doğ satırıyor. Biraz gelir misiniz? Hayrola, ne var? Bakın burada kim var? Kim? Tanımıyorum. Carlo'nun doktoru. Doktor Zaragueta. Evet, Doktor Zaragueta. Salamanca'ya bir hastasını ziyarete gelmiş. Bize şeref verdi. Memnun oldum. Size takdim edelim. Dom Saturio köyümüzün doktoru Hadi ha. Dolores biz gidelim de baş başa bırakalım Peki. Rahat rahat konuşsunlar Sizi burada görmek benim için ne bahtiyarlık Köyün doktorundan bana ne Bizim gibi köy doktorlarının bir kıymeti var mı yok mu şimdi anlaşılacak Bir sigara Teşekkür ederim kullanmam sizi tanıdığıma çok memnun oldum. İsminizi mesleğimize ait mecmualarda daima görürdüm. Şöhretiniz ta buralara kadar yayılmıştır. Koyduğunuz teşhislerde büyük bir isabet olduğunu bilirim. Bu adam bana nelerden bahsediyor acaba? Teşhiste siz de benimle hemfikir misiniz? Ne? Teşhiste mutabık mıyız diye soruyorum. Aya, Ay, sözlerinizden bir kelime anlamadım. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Ben asabi bir rahatsızlık buluyorum. Hmm. Bir nevrasteni... Evet evet vardı. Ah. Ne haber, ne haber doktor? Hayır, i̇yi ki geldiniz. Kuzum bu adamla bir türlü anlaşamıyoruz. E, gördünüz mü ne kadar sar? Ne sar mı? Tamamen. Niye daha evvel söylemediniz? Unuttuk. Senyor Zareguyeta bu akşam bizde misafir. Yarın dönecek. Senyor Zareguyeta biraz sonra tekrar konuşuruz. Ne? Biraz sonra gene konuşuruz. Ay ha olur olur. Bu doktor amma da şarlatanın biriymiş ha. Müsaade ederseniz şu mektubumu yazayım da Hay hay Bitişik odaya buyurunuz Orada kalem kağıt var ha, Teşekkür ederim Müsaadenizle Doktor akşam yemeğine sizi de bekleriz Teşekkür ederim gelirim Yemek onda değil mi Evet tam onda Tam vaktinde gelirim Göreceksiniz Carlo'nun hastalığı hususunda Doktor Zaregueta nasıl benimle hemfikirdir asabi, asabi halden başka bir şey değil Duş yalnız duş Şimdilik Güle güle, güle doktor güle güle Güle güle Hadi Dolores Sen git de yemeğin hazırlanmasına nezaret et Ziyafet mükellef olmalı Malum ya Madrid'de iyi yemeye alışmış bir misafirimiz var Sen misafirden çok kendi mideni düşünüyorsun Bunda pek de haksız değilsin Maruha tam zamanında geldin Git krokoyle söyle birkaç tavuk kessin Neden? ağırlanacak bir misafirimiz var mı varu Kimmiş bu? Ne kadar düşürsen bulamazsın. Carlo'nun doktoru. Donatürio mu? Yok o değil. Madrid'te. Bütün gece sayıkladığı adam. Doktor Mümkün değil Evet o burada bitişik odada mektup yazıyor. Aman Allah. A. Çok sempatik bir adam. E, pe peki buraya niçin gelmiş? Merak etme, buraya bizimle tanışmaya gelmiş. Demek bir şey bilmiyorlar. E, Carlo onu gördü mü? Hayır, o gezmeye gitti. Ben de gideyim de yemeğe bakayım. İnteresli sendikilerden en iyi şarabı çıkar. Belki. Zavallı Carlo, işi gittikçe sarpa sarıyor. Bari çağırayım da aşağı gelsin. Carlo, Carlo. Ne var? Çabuk aşağı gel. Geliyorum. Ne var Allah aşkına? Bak, bitişik odada kim var? Kim? Ama tadilinden bak görürsün. Eyvah! Zaragueta. Bak Bu adam burada Ne zaman geldi? Biraz evvel gelmiş. Amcamla yengem gördü mü? Evet. Demek her şey meydana çıktı Hayır daha bir şey bilmiyorlar evet. Ben onlara daha evvel seni Madrid'de tedavi eden doktor demiştim Hı. Öyle biliyorlar Bereket versin adamın sağır olması işimize çok yaradı Amcamın bir şeyden şüphe etmediğine emin misin Evet hatta onu yemeye bile davet ettiler İkisi ziyafet hazırlıklarıyla meşgul Ah Maruha ah sevgilim Mahvoldum ne yapayım ya Rabbi Hiç sabredeceksin bakalım işin sonu nereye varacak Benim için buradan kaçmaktan başka çare yok Hemen derhal yola çıkmalıyım Peki nereye B Bilmem ya Madrid'e ya başka bir yere Oradan amcama bir mektup. Hakikati bildiririm Af talep ederim affederse geri gelirim Yoksa sevgilim Ebediyen elveda Carlo neler söylüyorsun Başka çare yok elveda ha, Nereye gidebilirim Cebimde beş para yok Ben sana para veririm ama beni dinle Gitme burada kal ha, Olmaz olmaz Peki sen biraz burada bekle de ben gidip yukarıdan para getireyim Hay Allah Tüsa versin bu adam bütün planlarımı alt üst etti Tam işi yoluna koymuşken Şimdi bana buradan kaçmak düşüyor Ama neden kaçayım Asıl o buradan defolup gitmeli Onu derhal köyden uzaklaşmaya mecbur edeceğim Burada bir av tüfeği var Hem galiba dolu Dur hele ben sana gösteririm Senyor Guetta, Çık dışarı Ne nazi ne kibar kimseler Misafir pervediklerine diyecek yok Senyor Saray Guetta, Beni görmedin mi Bak karşında kim var? Ah, Carlo, Carlo. Çabuk buradan çık git! Carlo, Carlo. Git diyorum yoksa ateş eder seni öldürürüm! Ay, ay, i̇mdat! Daha i̇mdat! Şimdi gebertin! Evet, i̇mdat! Katil var! İmdat! İmdat! Ah. Siyon ne yapıyorsunuz? Ben şimdiye kaçayım da canımı kurtarayım! Ama oh Hey, sert sert konuşma. Görmüyor musun? Delirmiş. Doktor satırıyor. Sonunda bu hastalık insana cinnet getirir dememiş mi? Dokunmayın bana. O adam haydutun biri. Nereye gitti? Bırakın geberteyim. E, e, bak, Sıkı zırh zırh Allah olsun. aşkına Bırakın beni diyorum. Bırakın. bırakın. Dikkat e, Dokunmayın. Hadi, Dokun, Hadi deli çekelim. Tutun. Gel bakayım. yardım. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> bırakın yolum. Bırakın. Bırakın beni. Bu iş bitti. Ne yapacağız dersiniz dersimiz? Hadi. Tutun. Bakmayın. Etin aç kalıyoruz. Aa! Evet. Ah. Ah. Oh! Nihayet emniyet altını aldık. Oh. Allah'ım bu ne falan. Açınız acınız. Bizimkiler ne, bizim, ne oluyor? Ne ne ne var? Ne oluyor? Ne oldu? Ne oldu, Gregorian? Ne, oldu? ne, oldu? ne, oldu? Ya, ne şey, oldu? nasıl söyleyeyim? Piyo. Öyle aptal aptal yüzüme bakacağına ağzını aç da söyle Nedir bu hal Karlo'nun sesi Karlo'nun orada işi ne Oraya biz şey... kapattık Sebep Aklını oynattı da ondan Ne <Gülüyor> <gülüyor> Elinde av tüfeği o yabancı adama ateş etmek istedi. Aman Allah! Dün Satiryon'un dediği gibi hastalık sonunda aklına dokundu. Yalan söylüyor. Deli diyorum. O Saraycuetta dinlenirip alçak namussuz diyor. Adam böyle iyi bir adam alçak namussuz diyor. Hiç şüphe yok. Bizim çocuk aklını oynattı. Peki o yabancı nerede? Şuraya, şu, şu tarafa saklandı. Sen yor Saraycuetta! E, çıkın, korkmayın. Biz buradayız. Kapıyı içeriden kilitlemiş. Ne kadar bağırsak sesimizi işittiremeyiz ah, Ne yazık ki bizim doktor burada değil Ben şimdi gider getiririm Asil yoksa kapıyı deviririm Aman Allah. Merak etmeyiniz senyora kapı çok kuvvetlidir Öyle kolay kolay devrilmez Bu ne felaket Carlos onun da böyle mi olacak e, Teyzeciğim görüyorum çok heyecanlandınız Gregorius bir ıhlamur pişirsin e, İçerseniz oh. sinirleriniz yatışır e, Ben burada kalırım oh. Hadi senyora gidelim Allah'ım sen bizi aç Hadi Pio, biz de işimize oh. gidelim Peki. Senyorita bekçiliği yapar oh. Burada kimsecikler kalmadı Gidip şu kapıyı açayım oh, Meleğim Neydi Bu yaptıkları Çok fena hareket ettim Hakkım var Maruha Artık buradan hemen uzaklaşmalıyım Al şu paraları iki bin Hepsini mi sen ne iyi, ne âli cenap bir kızsın Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum Allah'a aldık Maruva İstasyona koşayım belki trene yetişirim Aa, e, Şey valizini almıyor musun Ay, Kalsın kalsın lüzum yok Gel seni öpeyim oh, Kimsecikler yok Beni soran kimse olmadı Ben de bir şey işitmedim Hazır ortalıkta kimse yokken Buradan sıvışayım Hadi o ne görüyorum Carlo gene karşımda Beni öldürecek Allah'ım sen bana yardım et Kaçma senyor Zaregueta beni dinle Benden bu kadar korkuyor musun Herif korkusundan odunluğa saklandı Anahtar da kapının üstünde Dur hele seni içeriye hapsedeyim de gör Ne oluyor doğru buyurun doktor şöyle gelelim gelin. Aman Allah'ım amcamla doktor Ne yapayım şimdi şu odanın içine saklayayım Beni görmesinler Burada kimsecikler yok Acaba bizim hanım nerede Dolores, Dolores neredesin? Beni rahat bırak İndares aklım başında değil, keyfim yok Gel bak doktor yanımda Öyle mi? O halde geliyorum oh. Doktor nedir bu başımıza gelen? Ağlamayınız senyora, her şeyin çaresi bulunur Bir defa hastanın vaziyetini göreyim Carlos şimdi odunlukta mı? Evet O halde kapıyı açalım Aman dikkat edin çok azgınmış diyorlar Bana bir şey yapmazsın ya ama silahlıymış doktora ateş etmek üzereyken yakalamışlar Demek zoru doktorlarla Ben delilerden korkmam ama gene ihtiyatlı olmak lazım Doktor Zaragoeta nerede? E, bir dişik odada mektup yazıyor Zahmet olmazsa çağırır mısınız? Bir konsültasyona ihtiyaç var Senyor Zaragoeta Senyor Zaragoeta Nafile Dolores nafile ne kadar bağırsan işittiremezsin Eminim o da planımı tasvip edecek. Zaragoeta'dan ses seda yok Bir de şu odunluk tarafına gideyim de Carlo'ya sesleneyim Carlo Karo. Bu da cevap vermedi Allah saklasın ölmüş olmasın Hayır mutlak yine bir kriz gelmiştir Kaybedecek vaktimiz yok Buyurun doktor suyu getirdim Aa, Bu ne olacak? Hidroterapi ona bir duş yaptıracağız Su asabını teskin edecektir Bakayım su soğuk mu U hala mükemmel evet, doktor. Bırak Dolores bırak o ne yaptığını bilir Periko aç o odunluğun kapısını Kaba açılmıyor içeriden kilitli olacak O halde merdiveni daya da pencereden bak Karlo'yu görebilecek misin Bekle, İçerisi karanlık iyi göremiyorum Yalnız tam pencerenin altında upuzun bir karanlık var O olacak Hadi al şu kovayı da içindeki suyu o karaltının üstüne dök Peki şimdi dökerim Aa, Ne yapmayın Durun çıldırtınız mı İmdat ya, ne İmdat ee, Yeter artık Karlo Peki odunlukta kim var Senyor Zaregueta denilen alçak herif Onu oraya ben tıktım İşte kapının anahtarı da bende Carlo nedir bu yaptıkların Periko anahtarı al da kapıyı aç Peki efendim açayım ah, Sağol Allah adam sır sıklam olmuş Affedersiniz doktor bir yanlışlık oldu <gülüyor> Bu yaptığınız Alçakçasına bir oyun <gülüyor> Çabuk Üç bin pesetamı verin Ne? Evet amca evet bu adam zannettiğiniz kimse değil evet. Ona 3000 bin peseta borçluyum Sizden evet. bu parayı istemeye gel Ne diyorsun Carlo? 3000 evet. bin peseta evet. mı Ayol bu kadar vizite borcu olur mu Evet efendim tam 3000 bin İyi bir para evet. Bu ne rezalet Ya bu parayı bana derhal ödersiniz Yahut da yarın yeğeninizi mahkemeye veririm Bu zavallı çocuğu mahkemeye mi vereceksiniz Alınız paranızı alınız İşte üç tane binlik Amma da insafsız doktormuş Buyurunuz senetlerinizi A Amca bana verin onları Zaten hiç kıymeti olmayan birer kağıt parçası Yırtayım da gözüm görmesin Cümlenize Allah'ı sınalladır Allah cezanı versin İşitmedi Allah cezanı versin Üç bin peseta vizite parası Madrid'deki doktorlar meğer hastaları böyle soyarak zengin oluyorlar mı? Yengeciğim Şimdi iyileştim kendimi çok iyi hissediyorum Bütün hastalığım hep bu doktorun yüzündendi Bununla beraber seni Paris'e göndereceğiz Hayır gengi hayır Ben artık yalnızda kalacağım Paris'e bir şartla giderim Maruha ile balayını geçirmeye. Ne, ne dedin Maruha da isterse tabi ee, Eniştemle teyzem razı olurlarsa peki ee, Ben bu işi münasip görüyorum Sen ne dersin Dolores Bence de münasip <Gülüyor> Nihayet ben de geniş bir nefes alabiliyorum Artık annemin de dilinden kurtulacağım Doktor Zaragozaya karşı olan öfkem hala sönmedi Bize neler çektirdi Üstelik onu yemeğe davet etmiştik Ben de inadına ona ceza olsun diye Hissesine düşeni yiyeceğim Hadi söyleyin sofrayı kursunlar Sarraf Zaragüeta adlı oyunumuzu dinlediniz Yazan Miguel Ramos İvitalaza Türkçesi Nazım Dersan Mikrofona koyan Tunç Yalman Oynayan sanatçılar Gregoria Sevil Uluyol Periko Doğan Bavli Dolores Şükran Akın Maruha Alev Gürzap İndalesio Ergun Kökner Don Saturjo Metin Çoban Blasa, Şehime Erton Pio Burçin Oraloğlu Carlo Cambran Usluer Zaragoeta İ Galip Arcan Teknik prodüksiyon Alev Güzoğlu